ileri var, meniler var. evlerine davet ediyorlar. Kanunok çok yalnız yapan, hani pir içiyorlar ki davet ediyorlar da işte. Yani bir kaşında, şey davet oluyor. Onlar gidiyor. Buna ortak olmak için onları takip. E, kendimizden bir şey yaptığımız okullarından gelenler gibi. Böyle şu herkesin üzerine hareketin Yedi de pat, de pat, çar, çar, yerde, çar, çar, çar, çar, çar, çar, çar,